136. Bölüm Hicret tarihi üzerinden 6 yıl geçmiş, cemaziyel ayı gelmişti. Bir gün Zeyd bin Harise 170 kişiden meydana gelen bir birliğe komutan tayin edildi. Şam tarafından gelmekte olduğu haber alınan bir ticaret kervanına el koyması emredildi. Kureyş'in bir dereceye kadar hızını kesmenin yolu bu kervanları ele geçirmek suretiyle gözlerini korkutmaya bağlı bulunuyordu. Zeyd emrine verilen kuvvetlerle derhal hareket etti. İz adı verilen yerde kervan kız kıvrak yakalandı. Kervan başkanı olan Ebul As bin Rebi'de dahil olmak üzere hepsi esir edildi. Bilindiği üzere Ebul Az, Peygamber Efendimizin sevgili kızı Zeynep'in kocasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz getirilen malları mücahitler arasında bölüştürdü. Bu arada Ebul Az, geceleyin kaçarak hanımı Zeynep'e sığındı, himayesini istedi. Sabah namazını mescitte Efendimizin ardında kılanlar namaz kılarken tanıdık bir ses duydular. Bir hanımın sesiydi bu. ''Ey Müslümanlar ben Resulullah Efendimizin kızı Zeynep'im haberiniz olsun ben Ebu Asa emniyet hakkı tanıdım.'' diyordu. Nebi Ekrem Efendimiz namazdan sonra asabına döndü. ''Namazdayken benim duyduklarımı siz de duydunuz mu?'' dedi. ''Evet ey Allah'ın peygamberi duyduk.'' dediler. Efendimiz bu hadiseyi henüz duyduğunu, önceden haberdar olmadığını bildirdi. Daha sonra kızının evine vardı. Ebul As'ın müşrik olduğunu, bu sebeple ondan kesin olarak uzak kalmasını, evlilik hukukunun devam edemeyeceğini anlattı. Hazreti Zeynep, Ebul As mallarını istemek üzere gelmiştir cevabıyla mukabele ederken, böyle bir durumun söz konusu olmadığını anlatmış oldu. Nebi Ekrem Efendimiz haber gönderdi. Mücahidler toplandılar. Onlara alınan malları geri verirlerse memnun olacağını, fakat vermezlerse üzülmeyeceğini, çünkü bu mallara kendilerinin hak kazanmış olduklarını anlattı. Mücahidler Resulullah Efendimizin bu ricasını kabul ettiler. Alınan her şeyi geri verdiler. Daha sonra ona Müslüman olmasını teklif ettiler. Fakat o bu teklifi kabul etmedi. Bununla beraber serbest olduğu, istediği tarafa gidebileceği bildirildi. Ebu Laz, Hazreti Zeynep'in tanıdığı himaye ile Medine'yi terk etti. Önünde kervan olduğu halde Mekke yolunu tuttu. Oraya varınca herkesin malını birer birer teslim etti. Ben de alacağınız kaldı mı ey Kureyş halkı dedi. Hayır kalmadı ey Ebu Laz. O halde ben artık Müslüman olduğumu ilan edebilirim. ''Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.'' ''Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kuludur ve peygamberidir.'' dedi. Dinleyenler bir tuhaf oldular. ''Peki ey Ebu'l-Az, madem sen onun dinine girdin, bu malları bize kadar getirmekteki hikmetin nedir?'' dediler. Ebu'l-Az, mert insanlara yakışan cevabıyla mukabele etti. ''Şayet getirmesem, bu malları elde etmek için Müslüman olduğumu düşünebilirdiniz.'' Ebulhas daha fazla beklemedi. Yola çıktı. Efendimizin huzuruna ulaştı. Orada Müslüman olduğunu bir defa daha ifade etti. Serveri Enbiya efendimiz Hazreti Zeynep'i yine ona verdi. Yine bir nikah kıymadı. Aile hayatı eski nikah üzere yeniden başlamış oldu. Hicretin altıncı yılı sona eriyordu. Zilkade ayının ilk günlerinde Resulullah Efendimiz bir sabah namazından sonra gördüğü rüyayı arkadaşlarına anlattı. Kimi tıraş olmuş, kimi saçlarını kırpmış halde Mescid-i Haram'a girerken kendilerini görmüştü. Efendimizin gördüğü rüyalar vahyin bir bölümünü teşkil ediyordu. Bu rüyanın ışığı altında kendilerine yol görünmüştü. Mekke'ye doğru hareket için hazırlıklar başlatıldı. Kısa zamanda 1400 kişilik silahsız bir ordu hazırlandı. Yanlarına Arap adeti üzere yolcu silahı olan kılıçlarını almış bulunuyorlardı. Diğer taraftan Sultanı Envia efendimizin denetim altında müminlerin anneleri bir araya geldiler. Ayşe, Hafsa, Ümmü Seleme, Cüveyriye ve Zeynep hanımefendiler kendi aralarında kura çektiler. Bu çekim sonucunda Ümmü Seleme annemizin yüzü güldü. Ordu hemen hareket etti. Efendimiz Zülhuleyfe'ye varınca güzletti. Lebeik, Allahümme Lebeik diyerek ihrama girdi. Kurbanlık için ayırdığı 70 deveyi özel olarak nişanladı. Örgüşlerinde açılan hafif bir çizikten boynuna doğru akan bir kandı bu işaret. Bu kan onun tüyleri üzerine yapışıp kuruyacak... Görenler onların kurban olarak ayrıldığını bileceklerdi. Bazen bu develerin boyunlarına asılan bir takunya da kurban işareti sayılmaktaydı. Efendimiz de birlikte asabı ı Kiram'ın pek çoğu da ihrama girmiş bulunuyordu. Ve yürüyüş tekrar başladı. Mekke'yi elinde bulunduran Kureyş'in İslam dinine ve Peygamberimize karşı aldıkları tavır belliydi. Hendek Muharebesine gelirken, İslam dinini bir daha adı anılmaz hale getirmeyi düşündükleri biliniyordu. Onların bir yıl içinde yumuşamaları, biz Kabe ziyarete geldik denildiği zaman, buyurun biz de aziz misafirimizin yolunu bekleyip duruyorduk demeleri beklenemezdi. Bütün bunların yanında, Efendimizin gördüğü rüyada yabana atılmamalıydı. Resulullah aleyhisselam Efendimiz de Kureyş'in bir aksilik hatta muharebe çıkarmasından endişe etmekteydi. Nitekim Usfa denilen yere geldiği zaman Mekke tarafından gelen Bişr bin Süfyan. Ey Allah'ın peygamberi! Kureyş senin Medine'den hareket ettiğini ve Mekke'ye doğru yürüdüğünü haber almış bulunmaktadır. Seni geri döndürmek üzere el birliği etmişler. Kaplan derileri giymişlerdir. Zituva'da beklemektedirler. Sana Mekke'ye girme hakkı tanımayacaklarına dair yemin ediyorlar. Halid bin Beli süvarilerle birlikte Kuraul Ganim'e kadar ulaşmış bulunmaktadır, dediler. Resulullah Efendimiz bu haberi duyunca üzüldü. Yazık oldu Kureyş'e dediler. Harp onları yedi bitirdi. Ne olurdu, beni diğer Arap kabileleriyle baş başa bıraksalar bir kenara çekilselerdi. Onlar bana üstün gelirlerse istedikleri olurdu. Allah beni onlara galip getirirse topluca İslam'a girerler yahut kendilerinde kuvvet bulurlarsa savaşırlardı. Ne zannediyor Kureyş? Yemin ederim ki Allah'ın bana verdiği bu vazife uğrunda zaferi kazanıncaya veya bu yolda ölünceye kadar mücahede edeceğim. Daha sonra Peygamber Efendimiz asabın ileri gelenlerini topladı ve bundan sonra takip edilecek hareket tarzı hakkında neler düşündüklerini sordu. Çeşitli görüşler ileri sürüldü. Hazreti Ebu Bekir, Ey Allah'ın Resulü, sen Kabe'yi ziyaret maksadıyla yola çıkmıştın. Kimseyle savaşma niyetinde değildin. O halde aynı maksat üzere yürü. Şayet Kabe'yi ziyaret etmene engel olurlarsa o zaman savaşırız, dediler. Efendimiz bu görüşü daha doğru buldu. Haydi! Bismillah deyin ve yürüyün dedi. Her ihtimale karşı bir güvenlik tedbiri olarak harp malzemesi getirildi. Mızraklar develere yükletildi ve yola devam edildi. Yol boyunca ilerlerken Ebu Katade aman diye bağırdı. Bir yaban şey görmüştü. Hemen peşine düştü. Kovalamaca Ebu Katade'nin fırlattığı bir okla son buldu ve av yere serildi. Vakit kaybetmeden eti pişirildi, bir miktarı Resulullah Efendimiz için ayrıldı. Ey Allah'ın peygamberi! Ebu Katade ihrama girmişti. Bir yaban eşeği avladı. Buyur ye, dediler. Sizden bu hayvana hücum eden yahut gösteren oldu mu, dedi. Hayır dediler. O halde yiyin buyurdu. İhramda bulunan insan avlanamaz. Ayrıca av hayvanını gösteremez, yardım edemezdi. Efendimizin bu sualiyle bu hükümler anlaşılmış oluyordu. Müzik Resulullah Efendimiz... Yoldan Mekkelilerle karşılaşmak istemiyordu. Onlara rastlamadan başka bir yolla bizi götürecek biri var mı diye sordu. Esem kabilesinden bir adam ben varım dedi ve kılavuzluk vazifesini üzerine aldı. Yolculuk türlü meşakkatlerle devam etti. Nihayet Halit bin Velid komutasındaki askerler Müslüman ordusunun kabaran tozunu gördüler. Ve başka bir yoldan yürüdüklerini anladılar ve Mekke'ye döndüler. Mekke'ye pek yakın bir yer olan Hüdeybiye'ye gelmişlerdi. Efendimiz'i taşıyan deve birden çöküverdi. Birkaç defa kaldırıp yürütmek için zorladılar olmadı. Kasva huysuzlaştı dediler. Efendimiz bu sözü kabul etmedi. Hayır, onun böyle huysuzluğu yoktur. Fakat fili durduran Allah, onu da durdurmuştur cevabıyla mukabele etti. Artık buradan ileri gidilemeyeceği anlaşılmış bulunuyordu. Oraya kondular... Resulullah Efendimiz abdest almaya başladı. Arkadaşları büyükçe bir kalabalık halinde toplandılar. ''Neler oluyor size?'' dedi. ''Ya Nebi Allah bütün suyumuz elindeki kaptadır. Başka suyumuz yok.'' dediler. O zaman Sultan-ı Enbiya Efendimiz elini su kabının içine soktu. O anda parmaklarının arasından suların fışkırmaya başladığı görüldü. Tıpkı yerden fışkıran bir kaynak suyu gibi. Bütün ordu... Alemlere rahmet olan Efendimizin parmaklarından kaynayan bu suyu doya doya içtiler. Ellerindeki kaplarını doldurdular. Hayvanlarını sulamak için kaplarını doldurdular. Orduda bu sudan nasibini almayan tek canlı kalmamıştı. Daha sonra peygamberler İmam-ı Efendimiz mübarek elini sudan çıkardı. Suyun kaynaması durdu. Çekilen zahmetleri unutturan, gönülleri tazeleyen kalplerdeki imanı kuvvetlendiren bir mucize olmuştu bu. Aradan uzun yıllar geçecek. O günlerde yeni evli bir delikanlı olan Cabir bin Abdullah, saçları ağarmış bir ihtiyar olarak bu hadiseyi, gözlerinin önünde oluyormuşçasına bir tazelikle anlatacaktı. O gece güzel bir yağmur yağdı. Böyle zamanlarda Efendimiz ezanı okuyan Bilal'e emrediyor, o da namazını bulunduğunuz yerde kılın diye sesleniyordu. Yağmurlu havada bastığını görmek, çamura bata çıka gelmenin zorluğu böylece önlenmiş oluyordu. Herkes namazını, devesini çöktürdüğü yerde kıldı. Sabah ezanını işitip gelen müminlere namazı kıldırdıktan sonra ''Biliyor musunuz Rabbiniz ne buyurdu?'' dedi. ''Allah ve Resulü bilir.'' dediler. Kullarımdan bir kısmı bana inanmış, bir kısmı da beni inkar etmiş olarak sabaha erdi. Biz Allah'ın rahmetiyle ve ihsanıyla yağmura kavuştuk diyenler bana inanmış ve yıldızın kudretini inkar etmiştir. Fakat biz filan yıldızdan yağmur aldık diyenler de yıldıza inanmış ve benim kudretimi inkar etmiştir buyurdu dedi. O gece yağan yağmurdan sağda solda birikintiler meydana gelmişti. Halk onların başına toplanıyor, avuç avuç kullanıyorlardı. Ama bu da yetersizdi. Geldiler resul Ekrem Efendimiz'e hallerini arz ettiler. O zaman Efendimiz derince bir çukurun başına geldi. Halk oraya biriken suyu da almış, adeta kurutmuştu. Efendimiz o çukurun kenarına oturdular. Su istedi. Ağzına bir miktar su aldı. Ve çukura püskürttü. Dua etti. Ve geri kalan suyu çukura serpti. Bir ok aldı ve Naciye isimli çobana verdi. Çukura inip toprağa saplamasını emretti. Naciye bu emri yerine getirdi. O zaman yerden, borudan fışkırır gibi su fışkırmaya başladı. Yüzleri bir sevinç kapladı. Naciye çukurda duruyor, uzatılan kapları doldurup yukarı veriyordu. Aynı iş için önceleri birkaç kişi daha çukura indiyse de gitgide artan su etrafa taşıyacak hale gelince çıktılar. Bundan böyle Hudeybiye'de bulundukları müddetçe susuzluk çekmeyeceklerdi. Kureyşliler Resul-i Ekrem Efendimizin Hudeybiye'de konakladığını duymuşlardı. Budeil bin Berkay'ı onunla görüşme yapması için gönderdiler. Huza kabilesinden bir adamdı, peygamber efendimiz. ''Harp maksadıyla gelmedik. beyti ziyaret ve onun hürmetini tazim etmek üzere geldik.'' dedi ve daha önce Bişr bin Süfyan'a Usfan'da söylediği sözleri ilave etti. Büdel Kureyşlilere müspet bir kanaatle döndü. ''Siz Muhammed ve arkadaşları hakkında acele karar veriyorsunuz.'' dedi. ''Halbuki onlar buraya beyt ziyaret maksadıyla gelmiş bulunuyor.'' Onu terslediler. Savaş için gelmiş olmasa bile o zor yoluyla asla buraya giremeyecektir. Araplar Muhammed Mekke bileğinin kuvvetiyle girdi diye konuşamayacaklardır dediler. Bundan sonra Resul Ekrem Efendimizle Kureyşliler adına görüşmeye gelenler oldu. Onlara her defasında ne maksatla geldikleri Peygamber Efendimiz tarafından anlatıldı. Adamlar ayrıca kurban olmak üzere işaretlenmiş develeri de görüyor, gördüklerini ve dinlediklerini Kureyşlilere anlatıyorlardı. Bu görüşmeler bir fayda vermeyince Resulullah Efendimiz Salep adını verdiği devesine Hıraş bin Ümeyye'yi bindirdi. Geliş maksatlarını bir de onun anlatması için Mekke'ye gönderdi. Hıraş Mekke'ye girdiği zaman onu karşılayanlar devenin bacaklarına çaldıkları kılıçlarla çare hayvanı yere serdiler ve öldürdüler. Sıra Hıraş'ı öldürmeye gelmişti. Ehabiş kabilesinden olanların araya girmesiyle Hıraş ölümden kurtuldu. Döndü ve Peygamber Efendimiz'e gelerek olanları anlattı. Bu arada Kureyş tarafından gizlice gönderilen ve Müslümanları rahatsız etmesi emredilen bir çete kıskıvrak yakalandı. Suçlarını itiraf ettiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz hepsini affetti. Ve Salı verdi. Daha sonra efendimiz Hazreti Ömer'i çağırdı. Mekke'ye gidip maksatlarını anlatmasını emretti. Hazreti Ömer, "Ya bir Allah" dedi. "Kureyş'in beni öldürmeye kalkışmasından korkarım. Çünkü onlar benim kendilerine olan düşmanlığımı bilip duruyorlar. Ayrıca kabilem olan Adiyyolarından kimse yok. Onların bana yapacaklarını önlemeye çalışamazlar. Fakat ben sana Kureyş'in değer vereceği bir adam olarak Osman bin Affan'ı tavsiye edebilirim. Hazret Ömer'in pek yerinde olan bu teklifi kabul edildi. Hazret Ömer bu konuda pek haklıydı. Kendini buldukları takdirde didik didik edecek olan Kureyş, Osman'a karşı yumuşak davranmasını becerecekti. Nitekim şehrin gerisinde Evan bin Said onu görmüş, devesinin önüne bindirerek götürmüştü. Netice olarak Hazreti Osman onlara geliş maksatlarını anlattı. ''Ey Osman, eğer dilersen gidip Kabe'ye tavaf edebilirsin.'' dediler. ''Hayır.'' dedi. Rasulullah Efendimiz tavaf etmedikçe asla tavaf edemem.'' Vazifesi sona eren Hazreti Osman geri dönmek istedi. İzin vermediler. Onu aziz bir esir olarak kabul ettiler. İzzet ve ikram edilen fakat çıkıp gitmesi hakkı tanınmayan bir esir.'' Birkaç gün geçmesine rağmen Hazreti Osman'ın dönme işi çeşitli söylentilere yol açtı. Onun Kureyş tarafından öldürüldüğü haberi yayıldı. Bu haber büyük bir üzüntüye heyecana sebep oldu. resul Ekrem Efendimiz son derece mahzundu ve bir ağacın altına oturdular. Düşmandan kaçmamak üzere kendisine söz vermeleri için ashabını davet etti. Tarihte beyahat Rıdvan adıyla bilinen büyük sözleşme yapıldı. Müminler birer birer geliyor, peygamberlerin en büyüğünün elinden tutuyor, Ey Allah'ın peygamberi! Ölünceye yahut zaferi kazanıncaya kadar kaçmaksızın çarpışmak üzere söz veriyorum diyorlardı. Hazret Ömer, ileride Resulullah Efendimizin oturduğunu ve insanların birer birer gelip onun elinden tutarak bir şeyler söylediklerini görünce oğlu Abdullah'ı gönderdi. Abdullah koştu, insanların beyat merasimi icra ettiklerini görünce kendisi de Peygamber Efendimizin elini tuttu. Bir Müslüman delikanlısına yakışır şekilde söz verdi. Ve sonra koştu, babasına olanları anlattı. Büyük Ömer geldi. O da söz verenlerin arasında şerefli yerini aldı. Daha sonra da, 1400 insanla ayrı ayrı sözleşen Resulullah'ın yorulması pek muhtemel olan koluna destek olmak üzere onun dirseğine daya delini. Bu sırada üç kişi de Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmekte olan ağacın dallarını kaldırıyor. Böylece hem gölge yapıyorlar hem de beyatın, merasimin rahatça yapılmasını temin ediyorlardı. Meleklerin kanat gerdiği bir andı bu zaman. Yeryüzünde bundan daha faziletli bir toplum, insanlığın yaratılışından beri görülmüş değildi. Bir daha görülmeyecekti. İleride inecek olan Kur'an ayetleri, Yüce Mevla'nın bu yapılan anlaşmadan razı olduğunu, Peygamber Efendimiz'e söz verenlerin, aslında Allah Teala'ya söz vermiş olduklarını anlatacaktı. Bununla beraber, yağmur gibi yağan bir misilsiz rahmetten de nasip almayacak olan biri, kendini göstermemek için, Adeta devesinin karnına yapışmış bulunuyordu. Ayağına kadar gelmiş olan bu emsalsiz nimetten uzak kalmak için yerin dibine geçmeye bile razı olan bu adam Ced bin Kays'tı. ''Yazıklar olsun sana İcet. Nedir seni buraya saklanmaya zorlayan?'' Ced saklandığı yer keşfedilen bir hırsız gibi başını çevirdi. ''Korkunç bir ses'' dedi. ''Korkunç bir ses duydum ve saklandım buraya.'' ''Hadi korkun daim olsun, nasipsiz adam.'' Biri tarafta beyat tamamlandığı zaman, Resulullah Efendimiz sol elini tuttu. ''Bu el Osman'ın yerinedir buyurduktan sonra onun adına da beyat etti. Bu sözleşme Efendimizin tam istediği şekilde olmuştu ve asabına döndü. ''Siz yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız.'' diyerek memnuniyetlerini açıkladı. Aydınlığa Doğru programımızın 136. bölümünü dinlediniz.